Bir varmış bir yokmuş. Uzak köylerin birinde iki kardeş yaşarmış. Kardeşlerden erkek olanın ismi Hansel, kız olanın ismi Gretel'miş. Bu kardeşlerin anneleri onlar daha çok küçükken ölmüş. Ormandaki kulübelerinde babalarıyla birlikte yaşıyorlarmış. Babaları odunculuk yaparak kıt kanaat geçinmeye çalışıyormuş. Hem iş... ...hem de çocuklara bakmak zorunda kalan baba... ...birkaç yıl sonra yeniden evlenmiş. Oduncunun yeni karısı... ...yoksul bir hayat sürdürmekten memnun değilmiş. Üstelik üvey çocuklarını da hiç sevmiyormuş. Soğuk bir kış gecesi... ...Hansel ve Gretel yataklarına yattıklarında... ...üvey anneleri ve babalarının konuşmalarını duymuşlar. Üvey anneleri babalarına... ...bu kışı nasıl geçireceğiz... Çok az yiyeceğimiz kaldı. Kendimizi bile besleyemiyoruz. Bu çocuklardan hemen kurtulmalıyız diyormuş. Ben kararımı verdim. Yarın çocukları ormana bırakacağım. Gretel duydukları karşısında ağlamaya başlamış. Abisi Hansel de endişe etmemesi gerektiğini, evin yolunu bir şekilde bulabileceklerini söylemiş. Aynı gece Hansel gizlice evden çıkıp onlarca çakıl taşı toplayıp ceplerine doldurmuş. Sabah olduğunda hep birlikte ormana doğru yola çıkmışlar. Yürürlerken Hansel kimseye fark ettirmeden cebindeki çakıl taşlarını yere bırakarak geçtikleri yolları işaretlemiş. Öğlen olduğunda babaları ve üvey anneleri onlar için bir ateş yakarak biraz sonra geri geleceklerini söylemiş ve ormanın derinliklerine doğru ilerlemişler. Babaları ve üvey anneleri geri dönmemiş. Ormanda vahşi hayvanların sesleri yankılanıyormuş. Korkudan tir tir titreyen çocuklar bir süre ateşin başından ayrılmamışlar. Sonra ay ışığında parlayan çakıl taşlarını izleyerek evlerine doğru yürümüşler. Babaları Hansel ve Gretel'i gördüğüne çok sevinmiş Üvey anneleri çocukların geri dönebilmiş olmasına çok kızmış Birkaç gün sonra üvey anneleri tekrar çocuklardan kurtulmak istemiş Ama bu defa Hansel'in kaçarak çakıl taşı toplamasını engellemek için kapılarını kilitlemiş Hansel ise bu ihtimali göz önünde bulundurarak akşam yemeğindeki ekmekleri cebine saklamış Sabah olup da ormana doğru yola çıktıklarında bu sefer yolu ekmek kırıntılarıyla işaretlemiş. Öğleye doğru anne ve babaları yine çocukları tek başına bırakıp gitmişler. Hansel ve Gretel bu sefer hava kararmadan yola koyulmuş. Ama geride bıraktıkları izi bulamamışlar. Çünkü kuşlar bütün ekmek kırıntılarını yemiş. Bu defa çocuklar gerçekten de kaybolmuşlar. Ormanın derinliklerinde aç ve susuz bir şekilde günlerce dolaşıp durmuşlar. Ormanda dolanırken birdenbire karşılarına tuhaf bir ev çıkmış. Bu evin duvarları bisküviden, çatısı pastadan ve pencereleri de çikolatadanmış. Evin her tarafından renkli kremalar akıyormuş. Hansel ve Gretel şaşkınlık içinde birbirlerine bakmışlar. ''Ev muhteşem görünüyormuş.'' Yorgunluklarını unutarak hemen eve doğru koşmuşlar. Tam evin penceresinden birer parça koparıp yiyecekken... ''Evden bir ses gelmiş.'' ''Evimi kim kemiriyor bakayım?'' Kapıda çok sevimli bir teyze duruyormuş. Çocuklar başlarına gelen her şeyi kadına anlatmışlar. Kadın onları çok ama çok üzülmüş. Çocukları içeri davet etmiş.'' Evin içi dışından oldukça farklıymış. Korkutucu görünüyormuş. Hansel ve Gretel yorgun ve aç oldukları için bunu hiç önemsememişler. Yaşlı kadın çocukları çeşit çeşit yemek ve tatlılarla beslemiş. Onlara kuş tüyü yataklar vermiş. Sabah olduğunda yaşlı kadının evde olmadığını görmüşler ve evi dolaşmaya başlamışlar. Odanın birinin kapısını açtıklarında içinde altınlar, sandıklar dolusu hazine görmüşler. Tam bu sırada arkalarından gelen sesle irkilmişler. ''Siz burada ne yapıyorsunuz bakayım?'' Arkalarını döndüklerinde cadıyla karşılaşmışlar. Yaşlı kadın çocukları tuzağa düşürmek için evini şekerleme ile kaplamış bir cadıymış meğer. Çocuklar oradan kaçmaya denemiş ama kapılar kilitliymiş cadı önce Hansel'i yakalamış ve onu demir parmaklıklı bir kafese kilitlemiş sonra da Gretel'i kolundan tutup mutfağa götürmüş ona Hansel'in çok zayıf olduğunu söylemiş Hansel'in şişmanlaması için yemekler pişirmesini emretmiş Gretel çaresizce cadının söylediklerini yapmış neyse ki Hansel akıllı bir çocukmuş cadının gözleri pek iyi görmediğinden cadıyı kandırabileceğini düşünmüş Geceleri cadı uyurken kafesin altındaki yeri kazmaya başlamış. Cadı Hansel'in şişmanlayıp şişmanlamadığını anlamak için her sabah Hansel'i kontrol ediyormuş. Hansel de kardeşinin verdiği yemekleri kazdığı çukura saklıyormuş. Cadı da mutfağa giderek Gretel'den daha fazla yemek pişirmesini istiyormuş. Bir gün cadının sabrı taşmış. ''Artık yeter!'' ''Bugün Hansel'i pişirip yiyeceğim.'' demiş. Gretel'den fırının yeterince ısınıp ısınmadığını kontrol etmesini istemiş. Gretel de boyu yetmediği için fırını göremediğini söyleyerek sızlanmış. Cadı Gretel'i hızla kenara itmiş ve kontrol etmek için başını fırına sokmuş. Gretel de bütün gücüyle yaşlı cadıyı fırının içine itivermiş. Cadının anahtarları sakladığı çekmeceden hemen Hansel'in kafesinin anahtarını almış ve onu kurtarmış. Fırından çıkan Alev tüm evi kaplamış. Kardeşler yanan evden son anda kurtulmuşlar. Ama eve nasıl döneceklerini bilemiyorlarmış. Biraz yürüdükten sonra karşılarına bir göl çıkmış. Kocaman bir kuğu önce Hansel'i sonra da Gretel'i karşı kıyıya geçirmiş. Çocuklar etraflarına bakmış ve evlerinde olduklarını anlamışlar. Çocuklarını karşısında gören oduncu çok mutlu olmuş. Onları ormanda bıraktıktan kısa süre sonra kalpsiz üvey annelerinin onu terk ettiğini söylemiş. Çok pişman olduğunu, ormanda onları aradığını ve bulamadığını anlatmış. Çocuklar babalarını affetmiş. Babalarını bir sürpriz daha bekliyormuş. Hansel ve Gretel ceplerinden cadının evinde buldukları altın ve elmasları çıkarmışlar. Babaları gözlerine inanamamış. Bu sayede artık hiç yokluk çekmemişler. O günden sonra hayatlarını mutluluk ve zenginlik içinde geçirmişler.